Selamu aleyküm. Evet. Selamu sevgili kardeşlerim. Bugün e, Süre'yim Maide e, 18'den başlıyoruz. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ve qaletil yehudu vel nasara Bundan önceki geçen ayet-kerimelerde Hristiyanlardan bahsetti. Hristiyanların hataları ve hatalı düşünceleri, tahrifatı neyse onları anlattı. Şimdi de e, Yahudiler ve Nasara diye her ikisini ortak yönleriyle eee tekrar elavi ve özelde de Yahudileri anlatacak. Vakaletil Yahud ve'n-Nasara. Nasara ve Yahudiler dediler. <gülüyor> Burada ayetin izaynındaki e, Yehud ve Nasara diye e, gelmiş ikisini talip kaidesine göre ve çoğulun talibinde de mühennet sigası gelmiş. Evet, Yahudi ve Hristiyanlar dediler. Ne dediler? Nahnu ebnaullahi ve ahibbâü. Biz Allah'ın oğullarıyız ve Allah'ın dostlarıyız. Burada iki kelime onların tahrifat ve sapmış oldukları, batıl yolda oldukların ifadesidir. Birisi Ebnaullah olması, Allah'ın oğulları. Diğeri de Ahibba'ü. Ahibba'ü kelimesi bir yere kadar belki ama burada e, ikisinin bir arada zikredilmiş olması. Evet Facebook'ta da şu anda yayınlanıyor. <gülüyor> itibarıyla çok sakıncalı bir söz söylüyorlar ee, ve kendilerini de Allah'ın ailesinden sayarak e, bu sapkınlıkları dile getiriliyor. Kul onlara de ki diyor felime yu'azibukum bizunubikum Öyleyse günahlarınız dolayısıyla size niçin azap ediyor? Allah size. Evet. Bel entum beşerun mimmen halak. Yaratılan eee Allah'ın yarattıkları, beşerlerden bir beşersiniz. Sizin Allah'ın oğlu olmanız veyahut da bu derece kendinizi Allah'ın ailesinden bu hem aile hem de oğul bu nispeti tamamen yanlıştır. Siz de normal diğer insanlar gibi beşersiniz. Kendin, kendilerinize böyle bir ayrıcalık ortaya koymanız sapmanızdan öteye bir gerçek ifade etmez. <gülüyor> Allah'ın hükümranlığını ve O'nun e, uluhiyetine sahip çıkar. Bu ifadeler tamamen sapmanızdan dolayıdır. Allah'ın hükümranlığı O'nun kendi uluhiyetine yakışır. O isterse ya ferûlen men yeşa ve men yeşa diledine bağışlar dilediğine de azap verir. Buradaki ayet ile yukarıdakini birleştirirsek birinci ayet kerimeyi birleştirirsek eee fele me yuazzibukun bi zunubikum burada da ve yuazzibu men yeşa her ikisi Allah'ın kimi bağışlayacağı kimi azap edeceği O'nun kendi hükümranlarındadır O kendisi bunu bilir. Sizin Allah adına bu şekilde konuşmanız haddinizi aşmak demektir. Ve Allah'a şirk koşmuş olursunuz. Oysa ki وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ ve وَمَا بَيْنَهُمَا Göktekilerin de, yerdekinin de ve arasında olan bütün varlıkların hepsinin mülkü Allah'ındır. Allah'adır, onun emrine rağm olmuş, ona msakhar, o ne dilerse o olur, ve ileyhil masir dönüşte onadır. Yahudiler bu ayet kerimede ve Hristiyanlar biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler, onlara de ki öyleyse günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor diye, Doğrusu siz de onun yarattığı insanlardansınız. O dilediğini bağışlar ve dilediğini azap eder. Göklerde ve yerde ve ikisinin arasında ne varsa mülkiyeti hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. Sonunda dönüş de ancak O'nadır. Evet, konu itibari konu edindiği itibarıyla Yahudi ve Hristiyanların yanlışları dile getirilirken Bu arada bir de ayetin son kısmı ya da bölümünde bizim dikkatimizi çektiği bir konu var. O da yer ve göktekilerin hepsinin, hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. İnsanlar bunun mülkiyetine sahip olduğu sözü mecazidir ve vekaletendir, halife olduğu için. Yoksa bütün varlıkların esas mülkiyeti Allah'ındır. Öncelikle burası, Kendilerinin böbürlenmesine, işte yeryüzünün falan yer bizim, falan yer doğuştan bizim, işte falan yer atalardan bizim, dünyanın yarısı bizim diye ırk üstünlüğüne dayalı mülkiyet iddiasında bulunan Yahudileri de böylece burada ne yapmış oluyor? Efendim yanlışlarını ortaya koymuş oluyor. Böyle daha sonraki arz mevhut iddialarının da efendim temellendirildiği konuları ele almış burada. Daha sonra tabi bu konuyu da anlatacak. Arz-ı Mevhud konusunu. 19. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Orada Ya ehle'l kitabi gaccâekum rasûlün Evet Size rasûlümüz geldi. Size rasûlümüz geldi. O yübeyyin uleküm Ala fetratim Min Ruul bu peygamberlerin e, arası kesildiği bir sırada size peygamber geldi buhala Fetra e, peygamberlerin gelmediği dönemler için söylenir Dolayısıyla fetra Min peygamberlerden gelmediği dönemlerde e, böyle bir halde size geldi ve en taqulu ma ja'a ina min beshirin ve lanzir Gerçekleri size açıklıyor ki kıyamette evet bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi demiyessiniz diye Evet fakat ja'akun beshirin ve nazir Öyski elbette efendim size Hem müjdeleyen hem de uyaran peygamber gelmiştir. Müjdeleyen ve uyaran peygamber size geldi. Gelme, peygamberlerin gelme nedenini de burada e, açıklayan bir ayet. Aynı zamanda ilahiyatta çokça sorulan, dini konularda çokça soru edilen konuları, kaderle ilgili konularda burada bu ayeti açıklamış oluyor. Yani bunca peygamber niye gelmiş, cennet niye müjdesi var, cehennem korkutması niye var, insanlık yeryüzüne niye gelmiş? Hepsini açıklayan bir ayet cevap niteliğinde ne diyor burada? Siz daha sonra niye peygamber gelmedi, bir uyarıcı gelseydi biz uyanırdık, hataları yapmazdık gibi Efendim bir şey demeye fırsat bırakmıyor. Bak size her şey geldi. Kitaplar geldi, vahiyler geldi, peygamberler geldi. Bunca uyarılardan, müjdeleyen peygamberlerden sonra siz yine yolunuzu sapıttınız. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah muhakkak her şeye e, kadirdir. Gücü yeter. Her şeye kadirdir sözü peygamberin gelişi itibariyle ne zaman gönderilmesi gerekiyorsa o zaman itibarıyla Ayrıca Allah hepinizi sorguya çekecek. Kimse onun huzurunda şu sebep, bu sebep veyahut da şundan dolayı, bundan dolayı bir mazeret gösteremeyecek olması itibarıyla Allah her şeye kadirdir, onun yaptıkları kudretinin gereğidir. 20. ayet-i kerimede, evet 19. ayet-i kerimeye değerli toplu olarak tekrar bir göz geçirelim. Ey ehli kitap, peygamberlerin arası kesildiği bir sırada size elçimiz geldi. Gerçekleri sizi açıklıyor ki kıyamette bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi demiyesiniz İşte size müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah Celle Celaluhu her şeye hakkıyla gücü yeter, kadiri mutlaktır. 20. ayet kelimeye bakıyoruz. ve izkale Musa li kavmihi ya kavm Musa selam için Musa demişti ki kavmine ey kavmin ya kavm zekuru ni'metallahi aleykum Allah'ın nimetlerini size üzerinize gelen verdiği nimetlerini hatırlayınız Allah izcale fikum enbiya aranızdan Peygamberler gönderdi. وَجَعَالَكُمْ مُلُوكًا Size e, imkanlar ve tanıdı efendim, mülkler verdi. Gerek arz mevhud olarak, vatan olarak, topraklar ve gerekse iktidar imkanları ve peygamberler verdi. وَا تَعَكُمْ مَعْلَمْ يُؤْتِ اَحَدَمْ مِنَ الْعَالَمِينَ Alemde Diğer hiçbir gruba, hiçbir kimseye, hiçbir kavme verilmeyen, vermediği mülk, imkan ve peygamberler vererek size Allah'ın verdiği bunca nimetler ve güzellikleri hatırlayın. Bunu Musa Aleyhisselam kendi kavmine böyle hatırlatarak söylüyor. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti, Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimetini hatırlayınız ki o içinizden peygamberler çıkardı ve sizi hükümdarlar kıldı. Âlemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi." ayet-i kerime. Buradan biz şunu da çıkarıyoruz. Yani bir insana hitap ederken onanın şekilde hitap edilmesi gerektiğini. Onları Efendim ne şekilde motive etmek hedefe arzu ettiğimiz gaye yönelik nasıl konuşmak bir hitabet örneği de bu ayet-i kerimenin dizaynından efendim Musa Aleyhisselam örneği verilerek gösterilmiş oluyor. Ya <gülüyor> kavmid hulul erdal mukaddese elleti ketaballahu leküm Allah'ın size takdir buyurduğu O mukaddes arıza yeryüzüne arz-ı mehud diyoruz. E, gidiniz ey kavmi. Orası sizin için. Oraya giriniz. <gülüyor> Musa a.s. kendi kavmi için e, arz-ı mehud diye e, efendim, bahsedilen e, Irak'tan İsrail'e kadar o bölümle ilgili e, böyle bir Allah'tan söz kendisine alınmış ve verilmiş. Bu vahye dayalı bir müjdeyi kavmine efendim ileride de o gün içinde bu bölgelerde Yahudilerin oluşacağı onlar için e, ama bunun tamamen o dönem için Allah'ın onlara verdiği lütuf ve ihsan olduğunu ama daha sonra ise Enbiya Suresi 105'te ise bunun eee yeryüzünün bir bütünle onlara verildiği manası değil bir bölgeyle ilgili ilahi lütuf ve nimet olarak ama daha sonra bunlar azınca lanetli topluluk olunca bu vadin kalktığını e, gerçek manada salih kullara Allah'ın yeryüzünü halife olması ve sahip olmasını efendim Enbiya suresi 105. ayetine Bunu tefsir ettiğimizde ortaya çıkıyor. O ayeti düşünmeden sadece arzı mevhut konusunu, arzı mevhut konusunu dile almak ve bunu anlamaya çalışmak yanlış olur ya da eksik olur. Efendim ama o gün için Allah'ın onlara, o kavme vermiş olduğu bu nimeti hatırlatıyor Musa aleyhisselam kavmine. Orada bunca güzellikler, bunca nimetler, krallıklar bu e, topluluğa, e, İsrailoğlu'na, Yahudi milletine verilmiş olması Allah'ın büyük nimetidir. Allah'ın diğer topluluklara vermediği bu nimetleri hatırlayarak Allah'ın yolunda devam edin. Salih insanlar olun, güzel insanlar olun, ehli tevhid olun diye peygamber onlara konuşurken bu nimetleri böylece hatırlatarak, vazifesini yapıyor vela tertet du ala edbarikum gerilsin geri cehalete dönmeyin ya da geldiğiniz yere dönmeyin ey kavmim Allah'ın size vatan olarak yazdığı mukaddes toprağa girin ve arkanıza dönmeyin yoksa kaybederek efen feten galibu hasirin hasir olanlardan kendisine ...ve imkanlar itibarıyla sahip oldukları itibarıyla başkasına da zarar veren topluluklardan olursunuz. Devam edin. Buradaki e, hedefe yönelik bir arzu ve istikameti görüyoruz. Yani mümin olan insan çıktığı yoldan geri dönmez. Bir şey arzu ettiği zaman onun, o hedefe saplanır, oraya hedefine niyetlenir, oradan da geri dönmez... Bütün peygamberlerin ortak özelliği de budur. Musa Aleyhisselam'da öyle diyor. Sakın ha niyetinize aldığınız işlerden geri dönme. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bir peygamber zırhını giydiği zaman artık geri çıkarmaz. Evet buyurmuştur. 22. ayet-i kerimeye bakalım. Kalu <gülüyor> onlar, o kavmi dedi ki Ya Musa inne fiyha kavmen cebbarine İçimizde e, bunlar arasında ceppar olan topluluk var. Gideceğiz de ve inna lan nedkhulaha hatta yakhrucu minha onları oradan çıkarmadıkça biz oraya girmeyiz, giremeyiz. Fe yakhrucu minha oradan eğer onlar çıkarlarsa ya da çıkartılırlarsa fe inna gireriz oraya. Onlar şu cevap verdiler ya Muhammed, pardon ya Musa, orada zorba bir toplum var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de hemen oraya gireriz dediler. Aslında burada <gülüyor> o toplumun ne derece yüksek motivasyonun olduğunu ya da olmadığını belirtmesi bakımından ait güzel bilgiler veriyor. Yani onlar peygamberin bunca çaba ve gayretine böyle cevap veriyor ki bu cevabın kendisinde de sorgulanabilir bir ifadedir. Cevabın kendisi de onların ne durumda olduğunu gösteren bir ifadedir. Yani bu derece efendim e, sağlam olmayan bir irade o toplulukta var. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْ اَمَ اللّٰهُ Evet. o korkanların içinden Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki kişi şöyle dedi. وَدُخُولُ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَيْزَا دَخَلْتُمُوهُ فَيْنَّكُمْ غَالِبُونَ Siz onların üzerine yürüyün, girin, e oraya çekilmeyin. Siz girdiğiniz zaman Allah size yardım eder ve galip olursunuz. Onlar sizden korkar ve korksun diyor. Demek ki gerçek manada iman ve cesaret sahibi olan insanların ifadesi burası. Demek içinden iki tane imanlı genç çıkıyor. Korkmayın diyor. Siz oraya girin. Siz bu inançla, bu şuurla, bu bilgiyle, bu imanla girerseniz Allah onların kalplerine korku verir ve girdiğinizde onlar çekinirler, size saldıramazlar. Şimdi bugün içinde Müslümanların bu örnek durumu hele Türkiye'nin Müslümanları kurtarmak üzere Suriye girişini hatırladım. Bu güzel bir e, örnek oldu. Demek ki Müslümanlarda olması gereken yüksek motivasyonun imandan kaynaklı olduğunu da burada anlamış bulunuyoruz. Onlara şu cevap verdiler. Ya Musa, efendim, orada bir zorba bir topluluk var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya nasıl gireceğiz? Girmeyiz. Onlar önce oradan çıkartılsın ondan sonra gireriz. Korkanların içinde girelim. Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki kişi şöyledir orada korkan topluluktan. Onların üzerine kapıdan girin, oraya bir girdiniz mi artık siz zaferi kazanmış olursunuz korkmayın. Eğer müminler iseniz, ayetin devamında ne diyor? فَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فِيْنَّ دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلًا مِنَا لَذ۪ينَ يَخَافُنَا نَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَ دُخُلُوا عَلَيْهِمَ الْبَابِ فَيْزَا Ve alallahi in kuntum mu'minin. Evet. Allah'a tevekkül edin siz mümin iseniz ki müminiz. O zaman Allah'a neden tevekkül etmiyorsunuz? Siz korkmayın. Allah'a güvenin. Ölürüz, kalırız, bizi döverler falan filan sakın ha. Burada şunu da hatırlıyoruz. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Mekke fetlinde de insanlara her bele yapılmasını, tavafı yaparken, efendim Kabe'ye girerken böyle E, ayaklarını yere vura vura böyle, e, yahut da çok böyle hızlı adımlar atarak e, yürümesini e, örnek olarak gösterebiliriz. Bunun benzeri de oraya böyle bir güvenle, inançla efendim girmesini tavsiye etti. Ve bundan sonra da elbette ne oldu? Onlar başarılı oldular. Kalu ya Musa Şimdi buraya buraya bir şöyle bir ilave yapmak istiyorum. Yani bir güne iz düşsün diye Müslümanların e, ta o zamanda ya da iman sahiplerinin ta o zamanda e, böyle bir problemi var. Birileri gelip onların motivasyonunu çok çabuk bozabiliyorlar. Çok çabuk birbirlerini fitneleyebiliyorlar. Şimdi de durup dururken her şey yerindeyken bir tanesi çıkıp geliyor öyle şeyle anlatıyor ki bir defa hepimizin morali motivasyonu kalmıyor. İşte buna fırsat vermemek lazım, uyanık olmak lazım. Bu açıdan güncel olan bütün olaylarda Müslümanların bu ayetleri hatırlamasına büyük fayda var sevgili kardeşlerim. Galu ya Musa inna lan nedkhulaha ebeden madamu fiha. Onlar orada olduğu müddetçe biz oraya giremez hiçbir zaman bir girme bize mümkün olmaz ey Musa diye böyle seslendiler. Bunca motivasyonu, bunca yardım Bunca nimetler kendilerine gelmiş bir topluluk. Bakın neler söylüyor. Fezzeheb ente ve rabbuke. Sen ve Rabbin gidin, siz bizim için savaşın, orayı temizleyin. Biz de sonra hazır olunca geliriz. Düşünceye bak. Yani Yahudi düşüncesi diye. Şimdi bazen bu örnekleri Efendim kendisi ele, ya iş yapmaz ama başkasına iş yaptıran bir anlayış. فَقَاتِلَا inna هَا هُنَا قَاعِدُونَ Siz gidin, sen ve Rabbin gidin, savaşın, biz burada oturacağız, bir adım ileri gitmeyiz. <gülüyor> yani biz burada oturacağız, siz bizim için savaşın, orayı madem bize peygamber olarak gönderildi, buna hem de Allah'ın da buna kadirdir, öyleyse gidin bizim için savaşın. Bir taraftan da iman ehli, bir taraftan da Allah'ın en sevgili kulları, bir taraftan da Allah'ın oğulları oluyorlar. Allah için ise savaşa gitmiyorlar. Bu anlayış tipik Yahudi anlayış. Bugünkü Siyonistlerin de bu anlayıştan farksız olduklarını bilebiliriz. Anlayabiliriz. O günün insanlarını örnek verirken bugün toplumunda bu tip e, insanların var olduğunu, bunlar sürekli toplumun üzerinden e, geçinen geneler gibi onların kanını emen emperyalist zihniyette sahip bu zihniyete sahip insanlar sürekli hep böyle olmuştur. Qala <gâle> rabbi inni la emliku illa nefsii ve ahiyy. Musa a.s. Üzüldü. Çok üzüldü ve şöyle dedi. Rabbim ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum. Bunların dediği sanayan ayan. Fefruk beynena ve beynel kavmil fasıqin. Şu fasık toplulukla benim efendim ve bizim aramızı kardeşimle birlikte. Ayır, Bunlar yola gelmiyorlar. Ne dersem bunlar için bir anlamı yok. Bunlar ayak dirediler, inat ettiler ve böyle bir topluluğa benim bir faydam, dokunamayacak Allah'ım diye Allah'a durumu havale etti ve arz etti. Evet, bu ayeti gerimeye kadar olan bölüm e, tipik Yahudi ahlakını, anlayışını ve Yahudileşmiş Yahudilerle işbirliği halinde olan onları Model alan toplulukların anlayışını bize çok iyi bir e, ahlak kriterlerini, davranışlarını, kişisel e, Efendim e, şahsiyetle ilgili bize çok güzel bir ifade bugün içinde yararlı olacak bir e, tanıtımdır. Bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım sevgili kardeşlerim. Neden Kur'an-ı Kerim'de Yahudi toplumu bu kadar nimet kendilerine verilmiş olan bir topluluk? Efendim hep sürekli Diğer insanların sırtından geçinen Diğer insanların boşluklarından yararlanan Savaş çıkarıp O savaşlardan zengin olan Bir topluluk sebebi budur Çünkü onlar kavmi fasıktır Evet 26. ayet kerimeye geliyoruz Gale fe inneha muharrametun Orası Mukaddes bir yerdir. Muharremetun aleyhim onlar üzerine artık yasaktır. 40 seneti. Evet. 40 sene. 40 sene o mukaddes yere orası arzı mukaddestir. Onlara 40 yıl yasaktır. Oraya giremezler. Fil hakika oraya giremediler. Ve bu yasak efendim Allah tarafından onlara kondu. Yetihune fil ard Efendim Bu müddet içerisinde, 40 sene içerisinde, yeryüzünde şaşkın şaşkın Ne yapacaklar? Dolaşacaklar. Fela te'se alel gavmil fasıkın Fasık topluluklar Üzerine Üzülme Evet Onlar üzerine meyus olma. Bu durumdan Rabbin haberdar. Ve de bu ceza onlara niye verildi? Sebebi de yukarıda anlatılmış oldu. Yine tarihi rivayete göre mukaddes arza girmek isteyen ve peygamberlerine karşı duran İsrailoğulları daracık bir arazi üzerinde kısılıp kalmış, kendileri ölüp yeni bir nesil yetişinceye kadar buradan kurtulamamışlardır. Bu arada kendileri mucizevi olarak bıldırcın ve kudret helvasıyla beslenmiş, Allah da onlara bu kadar ceza vermişken bir taraftan da nimetini de esirgememiş. İşte Allah'ın rahmaniyeti böyledir. Aynı... Şimdi de yani insanlar bir devlet cezaevine birisini atarsa orada da besler. Demek ki bu ayet kelime bu manada çok ilgimi çekti sevgili kardeşim. Vetlu aleyhim nebe ebney ademe bil hak. <Sessizlik> Onlar onlara Adem'in, Adem Aleyhisselam'ın iki çocuklarının haberini gerçek olarak anlat. Nasıl olmuştu? İz qarraba kurbanen. ikisi de kurban kesmişlerdi. Fetuh kub bile min ahadihime. Onlardan birinden kurbanı kabul oldu. Ve lem yuteqabbel minel ahar. Diğerinden kabul olmadı. Gale. <fetuh qubile> O kabul olmayan dedi ki "İlle ektulenneke seni elbette öldüreceğim. Sen haklı çıktın. Bununla kalamazsın. Bununla kurtulamazsın benden. Madem haklı çıktın efendim o zaman orada durabilirdi. Yani diyebilir ki tamam demek sen haklıymışsın. Hak senin tarafta efendim. senin dediğin olsun diyebilirdi ama demedim. Şeytana uydu, nefse uydu. Qâle innemâ yitegabbelullâhu minel müttakîn Duası kabul olan, kurbanı kabul olan Dedi ki Allah ancak samimi ve Allah'a inanan O'nun hukukuna riayet eden O'nun emrini yerine getiren İhlaslı kullardan kurban kabul eder Evet İlginç değil mi sevgili kadişem Evet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 Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder dedi ve ekledi. Evet, demek ki yine devam edecek öbür ayet-i kerimede de. Burada e, olayın nasıl oluşuyla ilgili ve ne şekilde gerçekleştiğiyle ilgili e, bazı ipuçları var. İnsanlar inatlaştığı zaman gerçeği bulmazlar, gerçek çıksa ortaya bile kabul etmezler. Tatışmayı inat boyutunda yapıldığı andan itibaren orada gerçek değil, şeytan aralarında hakim olur. Allah onlardan uzak durur. Sadece haklının yanında olur. Haksızın ise şeytan olur. Onun için asla ve asla inada gelmiş bir durumda tartışmayı kesmek lazım ki şeytanı sevindirmeyelim. Bu buradan belki de alınması gereken derslerin en başında geliyor sevgili kardeşlerim. 28. ayet-i kerimede başka ne demiş olduklarını anlatıyor. Yani duası kabul olan, takva ehli o kardeş. Leyn basatte ileyye yedeke sen elini bana dokundursan, niçin li taktüleni, beni öldürmek için, ma'ene bi basitin yediyem, ileyke li aktülek, ben seni öldürmek için elimi kaldırmam, sana, sana benden bir zarar dokunmaz. Savunma bile yapmıyor. <gülüyor> ne kadar takva ehliymiş. Ya. İnni, neden yapmam? İnni ehafullahe rabbel alemin. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Dünyada ölsem ne olur, öldürsem ne olur? Ama ahiret var. Orada ebedi cehenneme gideceğim. Bir mümini öldürmenin cezası ağırdır. Bile bile öldürmenin cezası ebedi cehennemdir. Ben Allah'tan korkarım. Onun azabından korkarım. Dedi. Ya. İnni üridu en tebu ebi ismi ve ismiken. Ben yine arzu ediyorum ki sen hem benim dolayımla hem de kendinden dolayı tevbe etmeni istiyorum. İstiyorum ki sen de ikimizin bu durumuna dolayı durumundan dolayı tevbe etti efendim sanki bunların hiçbiri olmamış gibi kabul et efendim eğer böyle yapmazsan tevbe edip de bu niyetini aldığın olayı yapmazsan hani öldürmek istiyor o zaman ne olur evet ya o zaman da ne diyor cehenneme giden nereden olursun yazık olur Ben de üzülürüm, kardeşimi kaybetmiş olurum. Yani kendisi ölüyor ama öbür alemini kaybeden bir kardeş için o anda üzülüyor, kendisi için değil. Güzel, doğru ve ihlaslı olanla olmayan nasıl fark ediyor? Birisi sinirine mahkum, şeytanın yolunu tutmuş. Diğeri siniri yatışmış, asla sinir diye bir şey yok. Ve Allah'ın e, korkusu... Cehennemi onu günah işlemeye engel. Bu işte Allah'ın örnek vermek istediği bugün içinde. Kıyametin sabahına kadar da sinirinden, kazabından, haktan uzaklaşan ayetleri birbirine atan, tekfir için kullanan, birbirlerinin gönüllerini kıran, haklı çıkmak için her türlü desise ve hileyi mubah kabul eden birisi, diğeri de Allah korkusu onun eliyle gözüyle davranışıyla kendisinin frenleyen sükunet ve huzura eriştiren birisi. Bu iki örnekten hangisi bize uyuyorsa, davranışlarımız bu iki örnekten hangisine uyuyorsa biz o kişinin yanındayız demek oluyor. Allah bizim kötü davranışlar üzerine e, olanlardan etmesin ve böyle bir duruma düşersek hemen aklımıza gelsin bu olay ve hemen tevbe edip Efendim hatalarımızdan e, geri dönelim sevgili kardeşim. Ve zalike cezaul zalimi İşte bu zalimlerin cezasıdır. Zalimlere verilecek olan ceza budur. Hem sinirine mahkum, hem nefsine mahkum, hem şeytanın yolunda, hem haktan ayrılmış, hem cehenneme gitmiş olur. Evet, fetan veat lehu nefsuhu katla ahihi. Nefsi ona kardeşinin ölümünü güzel gösterdi. Yararlı gösterdi. Yani dedi ki sen öldürürsen kurtulursun dedi. <gülüyor> hani nefis diye bir şey tarikat ehli söylüyor, tasavvuf ehli söylüyor, nefsin yapabilecekleriyle ilgili. İşte gördünüz bak burada geçti. Ne diyor? ve <gülüyor> Başkası değil. Nefsi içinden, kendisinden içinden gelen bir ses. Şeytan dışarıdan mesuse verir. Burada kendi içinden kendi yararına olan şeyi düşündü, taşındı ve içinden gelen bir ses kendisini böyle yönlendirdi. Onun için de nefis muhasebesi, nefis terbiyesi diye gaye edinen tasavvuf ehlinin dayandığı dayanaklardan bir ayette burada görmüş olduk. İbare'nin kendi dizayna baktığınızda çok net bir şekilde anlayacağınız bir ifade burada. ve tav ve at lehu nef kendisine kendisi güzel gösterdi diyor ifadeye bak buradaki Efendim kendisine o e, insanın kendisi kendisi diğer kendisi dediği kişi de o da nefsi işte şeytani yolu seçmiş olan nefisrahmani yolda olan ama mahcup olan de yakın olan bir insanı ne hale getirdi Sonra fe onu öldürdü. Nefis terbiyesi görmemiş insanlar, ayetlerle birbirlerini hançerlerler, birbirlerinin kanına girerler, birbirlerinin gıybetini yaparlar, birbirlerini tekfir ederler. Ayetlerle, hadislerle. Çünkü nefis teskin olmamış, nefis terbiyesi görmemiş. insanların elinde ayetler, onları cehenneme götürür. Fe asbaha mine hasirin, Hasir olan kendisine ve etrafına ziyan edenlerden oldu. Sabahladığında baktı ki bitti, katil olmuş. Kardeşini de kaybetti. Fe be'asallahu guraben fil ardi yuriyehu key Allah onlara bir gurap gönderdi, karga. Yebhasu fil ardi, yeri deşeliyor. Ne için yuriyehu? Keyfe yuvaritahhi kardeşinin cenazesini cesedini nasıl yere gömeceğini ona gösteriyor. Galaya ve ile yazıklar olsun bana. Kardeşimi öldürdüm. Hacekunle Ha Kur'rab şu karga kadar da olamadım. Ne yapacağını düşünüyordum? Nasıl onu eendim ortadan cesedini kaldıracağını düşünüyorduk Arga ona gösterdi. O karga örneğini görünce eyvah bu kadar bile benim aklım işlemiyormuş diye Evet Evet sevgili kardeşlerim yazıklar olsun bana şu karga kadar da olamadım mı ki kardeşimin cesedini gömeyim dedi ve Kendi yaptığına efendim pişman olanlardan oldu. Fe asbaha minen kendi yaptıklarına pişman olun. Burada tevbe edenlerden oldu demedi ama bu pişmanlığı anlattı. Yani burada aynı zamanda elbette tevbe etmiştir diye bakmak lazım. Ancak bu tevbenin tam bir dönüş mü değil mi ya da çok kötü bir örnek olduğu için burada nadim kelimesini aldı bunun yerine. Ee, şunu demedi fe esbaha minet taibin demedi taib kelimesi olsa daha yüksek seviyede günahın affının af olduğu e, ifadesi olacaktı. Bun, bundan kaçındı ayet Allah'ımız minen nadimin dedi. Ve dolayısıyla kendi hayatında ömründe asla unutamayacağı bu büyük hatayı ebedi bir pişmanlık e, kaplayacağı ifadesi açıktan anlaşılmaktadır. Şimdi Yani bu ayette insan nefsani duygularına ve bu cümleden olarak kıskançlık duygusuna boyun eğerse kardeşini bile öldürebileceği ancak bunun sonu dünyada insanı içten içe yakan bir vicdan azabı ve pişmanlığı dünyada cezası olduğu ortaya çıkıyor. Ahirette ise ruh ve vücudunu yakan cehennemin ateşi olduğunu Anlamış oluyoruz. Demek ki kıskançlık belası insanın kendisini e, gözünü kör ediyor. Aklını devre dışı bırakıyor. Çok haklı olduğu yerde bile kıskançlık e, insana hakim olursa çok kötülükler yapabileceğini onun için bu ayet-i anlattığı gibi süreyi e, muhafazeteğinde de haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınıyor. Hasetçik efendim Haset gözünü bürürse, kalbini kaplarsa ne akıl işler, ne anne kalır, ne baba kalır, ne kardeş tanır, Efendim ne hak bilir, ne adalet bilir, hiçbir şey tanımaz. Çünkü haset gözünü bürümüş bir insanın artık e, hak ve adaletin yana nasibi kapanmıştır. Allah bizi ve bütün Müslümanları hasetçilerin şerinden korusun. Ebedi pişmanlıklar yapacağımız, olacağımız durumlardan bizleri muhafaza efendim eylesin. Demek ki çoğu insanlar e, nefis terbiyesini e, göz ardı ettikleri zaman çok güzel şeylerle meşgul olsalar, hatta onları cennete de koysanız yine orada haset adam cennette rahat edemez. Yani bir farazi olarak söylüyorum. Yani Allah, o hasetçileri niye cennete koymuş Çünkü rahat edemezler. O birilerini haset etmesi lazım. Kıybetçiler niye cennete koyma Allah ister kulunun cennete koyması. Niye istemez? Ama kıybet eden kişi orada kıybet edecek birini arar. Herkesin kalbi temiz. Herkes orada kimse kimsine kıybet etmiyor. Öyle bir cennet ki herkes güzel şeyler konuşuyor. Orada kıybetçinin ne işi var? Hasetçinin ne işi var? Faizcinin ne işi var? Harama düşkünlerin ne işi var? Orada öyle bir şey yok. Onu istiyorsan hadi. Senin yerin cehennem deniliyor yoksa insanları Allah Celle Celaluhu efendim e, layık olduğu da onlar cennete gitmeyecek koymayacak haşa Allah merhametlidir böyle bir şey yapmaz. O zaman insanlar yaptıklarının cezası olarak cehenneme gidiyor. Kazandıkları ile cehenneme gidiyor ya da cennete gidiyor. Bu açıdan bu örnekleri tarihi bir örnek Yine devam eden ayet kelime kerime de min <gülüyor> ejle zelke ketebne ala beni israile ennehu men katele nefse mi nefsin efesadin fil ardı fe kendeme katelen nase cemi'a burayı okumayacağız ama şöyle tamamlayıcı bir ayet olsun diye şöyle özet haline geçelim İşte bu yüzden ki İsrail oğullarına şöyle yazdık kim bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkmaya çıkarmaya karşılık olmaksızın Haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibidir. Devam ediyor ve her kim bir canı kurtarırsa bütün insanlara kurtarmış, bütün insanların canını kurtarmış gibidir diye devam eden ayet-i kerimede kalıyoruz. İnşallah bir başka gün, başka bir tefsir dersimizde inşallah beraber oluruz. Bugün için akşam tefsir dersimizde burada kalalım. Daha sonra diğer e, odalarda... sorular varsa sorularla ilgili cevap vermeye çalışalım. Sevgili kardeşlerim, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in feyzinden, bereketinden, nurundan istifade etmeyi, aklımızı aydınlatmasını, imanımızın coşmasını bizlere nasip eylesin. Ab-ı gaflette, nev-i cehalette ikaz buyursun. Sevgili Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, seniyesine ittiba edenlerden, uyanlardan eylesin. Rabbimiz bizleri Habibi Edibi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olanlardan, Kur'an'ın şefaatine nail olanlardan nasip eylesin. Sevgili kardeşim, her zaman söylüyorum, Kur'an'ı ilahi bir nur, ilahi bir kitap, Allah'ın kelamı kadimi diye bakalım. Öylece çok büyük bir ihtimamla okurken, anlarken o kabul gözüyle, kalbimizin, gönlümüzün açık, ve tamamen bir ee, dinlemek ve itaat etmek üzere dinlersek Allah bize çok bereketler, ihsan buyurur. Allah'ın selamı, sevgi muhabbeti muhabbet üzeriniz olsun. Esselamu aleyküm sevgili kardeşim. Efendim, Allah razı olsun. Kurretül Ayn, bu kadarıyla yetinelim mi diyorsun Allah için Allah-Baba ifadesi kullanmak doğru mudur? Haşa. Değil mi? Doğru olur mu? Elbette doğru olmaz. Baba ifadesi. <gülüyor> Hristiyanlardaki kullanılan bir ifadedir. Müslümanlarda böyle bir şey yoktur. İnsan oğlunu kendi eliyle yaptığı putlara tapmak gibi son derece akıl dışı bir yola iten sebep sizce ne olabilir? <gülüyor> ya işte şaşkınlığı. nefse şeytana uymak. Ee, ama eee bazı istekler vardır. Nedir? Yaratanı bulma isteği. Eee yaratanı bulmada efendim bazen insan körel, köreliyor. Kalbi köreliyor, inancı yok oluyor, güveni kalmıyor sonra artık dağlara, daşlara ilah araştırmaya gidiyor. Olmadı, o dağlardan da bulamadı. Kendine tapan insanlar var. Ondan sonra kendine tapıyor. Ondan sonra gücüne tapıyor. Bakıyor ki yaşlanmış, ihtiyarlanmış, artık işe yaramaz duruma gelmiş. O zaman da put yapıyor, putları tapıyor. Yani büyük sebep nefsi, şeytanıdır. küçükse sebep de içindeki egosudur. Demek ki çok sebepler elbette sayabiliriz. Onun için Kur'an okuduğu halde egosuna tapan insanları görmedin mi? Çok var Kur'an okur ama Kur'an'ı kendi egosunu şişirmek için okursa o kişi Allah'a değil kendi egosunu tapıyordur. Kendi nefsini ilahlaştırmıştır. Efer aytem men itteheze ilahehu heva Kendi heva hevesini ilah kabul etmiş insanları görmedin mi diyor. Feveyyü lüllil kâsiyeti gulûbuhum an zikrillâ Allah'ı zikirden kalbi kararmış bu insanlara yazıklar olsun. Nefsi hevası Kur'an'ı okurken onun kıblesidir, imamıdır, nefsi hevası. Muhakkak buradan bu mana çıkması lazım diye direnir durur. Biz onu inat diye görürüz, biz onu haset diye görürüz, biz onu hep küçük kavgacı insan diye görürüz ama arka planda bunların ötesinde bir hastalık var. Nedir o? Kendi egosu Kur'an'ın önüne geçer. Kendi egosu onun için Allah'tır, ilahtır, tanrılaştırmıştır, putlaştırmıştır. Ondan sonra o kişi kendi egosunu şişirecek her türlü gıda onun için din olur. Kur'an'ı kendisine hakem seçemez. Kur'an'ı e, ruhun gıdası olarak dinleyemez, Allah'ın emri olarak dinleyemez. Burada benim Efendim nefsimi doyuracak bir gıda varsa ondan memnun olarak dinler ve öylece onu o kadarıyla kabul eder. Bu hastalıkların belki de en gizlisi ve en tehlikelisidir. Onun için nefis muhasebesi, mürakebesi, Yapılması dinin doğru anlaşılmasına hizmet eden bir araç ilimdir. Yani nefs muhasebesi yapılmadan Kur'an üzerine dövüşenler, hadis üzerine dövüşenler de bütün arka planda saklı olan nefsin egosunu şişirmek ve doyurumak, onu mutlu etmek ise Allah bizleri hidayet vermez. Bizler o zaman bundan kurtulamaz. Bu büyük bir hastalıktır. Virüstür. Yani eğitimden daha tehlikeli bir hastalıktır. Nasıl olur da ben bu duruma düşebilirim değil de ben böyle bir duruma düşersem ne yapabilirim demek lazım. Nasıl olurum benim gibi bir böyle nefsi tehlikeli bir nasıl hocam olur olurum ya? Bunu dediğin an zaten sen islahı mümkün olmayan bir yolaç sapmışsın demektir. Bunu deme sakın. Ne diyeceğiz? Olur ki belki ben göremem. ben de böyle bir hastalık varsa acaba bu hastalıktan nasıl kurtulurum şeklinde bakarsa, işte o zaman doktor, efendim, irşad, ihya, ilim, Kur'an, nur, her şey sana gelir kapına bir gün hamle edelim. iyi olacak hastaya, doktor kapısına gelirmiş. Yeter ki sen iyi olmayı arzu et. Doktor geliyor, ilaç geliyor, hepsi geliyor. Hayır, ben yutmayacağım. Doktor, geri gönder. Ben kimse istemiyorum. Ben kendi ilacımı kendim bulurum. Şeklinde Devam eden insanlar e, eline ne verirseniz onu aleyhine kullanmış olacaktır. Hani polislerden ya yakaladık seni falan ama şu andan itibaren bütün konuştukların senin aleyhine kullanılmak üzere delil olarak toplanacak. Ona göre dikkat et ha! İşte Kur'an onun için gelmiştir. Peygamberler onun için gibi bir polis gibidir. Sana gelip ne yapıyor? Durumuna efendim rapor ediyor. İşte böyle böyle böyle böyle böyle böyle. böyle. Senin bundan sonraki bütün hayatın deftere yazılıyor. Kiramen katibin yazıyor. Biz de bunu sana uyarmak için geldik. Nezir ve beşir olarak geldik. Senin gözünün önünü görmen ve bundan sonraki hayatını, ebedi hayatını kurtarman için gerekenleri sana söylemek için geldik. Bundan sonrası sana bağlı. Sen egonun yolunu tutarsan, nefsin yolunu tutarsan, sana ne versek şu anda aleyhinedir. En iyisi riyazat yap. diye bir söz söylesem inşallah ağır bulmazsınız ve de beni mazur görürsünüz sevgili kardeşlerim. Hepimize lazım olan bir e, anlayış. Burada da gördüğü gibi insanın kendisine yaptığını kimse düşman dahi yapamaz. Şeytan dahi yapamaz. Evet bu kadarıyla yetinelim inşallah. Hayırlı geceler diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun sevgili kardeşlerim. Esselamu Aleyküm.